Zaman Yayıncılık sunar. Ümit Nesli Serisi Alifeler Devri Yazan İhsan Işık Yöneten Mehmet Burhan Genç Hz. Ömer 645 yılında Ebu Lulu Firuz adında Yahudi bir köle tarafından namaz kılarken şehit edildi. Bu köle Hz. Ömer'e gelip efendisinin kendisinden aldığı verginin çok olduğunu iddia etmişti. Hz. Ömer onun bu iddiasını inceletirmiş ama haksız olduğunu öğrenerek isteğini yerine getirmemişti. Bu sebeple Hazreti Ömer'e düşmanlık gösteren Firuz, ona kast etmeyi planladı. Bir süre sonra elbisesi içine bir hançer saklayarak namaz vaktinde mescide gelip beklemeye başladı. Hazreti Ömer, safları düzeltip tekbir alarak namaza durur durmaz, Firuz yerinden fırlayıp Hazreti Ömer'e, Arka arkaya altı darbe vurdu. Firuz yakalanmadan önce bir kişiyi daha yaralayıp intihar etti. Hazreti Ömer kendisini öldürmek isteyenin Firuz olduğunu öğrenince, Allah'a şükürler olsun ki bir Müslüman tarafından vurulmadım dedi. Halife Ömer 24 saat sonra ruhunu Allah'a teslim edip ahiret dünyasına düştü. Hazreti Ömer, şiire ve hitabete, konuşma sanatına büyük değer verir, dönemindeki büyük şairlerin şiirlerini ezbere bilirdi. Bazı konuşmalarını irticalen, yazılı olmaksızın yapardı. Dinleyicilerini konuşma üslubu büyük bir etki altına almayı başarırdı. Bununla birlikte, İslam tarihinde yazılı olarak resmi konuşmaları hazırlayan ilk halife de Hazreti Ömer'dir. İslam tarihinde devlet hazinesini ilk düzenleyen kayıt ve muhasebe işlerini başlatan da odur. Döneminde büyük bir devletin yönetimini elinde tutan Halife Ömer son derece alçak gönüllüydü. Allah korkusunu yüreğinden hiç eksik etmez, namazlarını vaktinde kılar, prensiplerine bağlı kalır ve disiplini çok severdi. Halifeler arasında müminlerin emiri olarak ilk anılan Hazreti Ömer, teravih namazını da cemaatle ilk kıldırandır. Hazreti Ömer, bütün ilimlerde sahabelerin önde gelenlerindendi. Tefsir alanında en büyük alimlerdendi. Kur'an tefsirini bizzat Resulullah'tan öğrenmiş... Ve onun döneminde kadılık yapmıştır. Fakıh ilmine de büyük katkılarda da bulunmuş, fakıh usulü metotlarını geliştirmiştir. Kendisinden rivayet edilen fetvaların sayısı binden fazladır. Hazreti Ömer bütün hayatını Allah yoluna adadı. Resulullah'ın insanları İslam'a davetinde kendisine yardımcı olmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Bizzat kılıcıyla Allah yolunda savaştığı gibi malını da İslam için seve seve harcadı. Hazreti Peygamber İslam ordusunu Tebük Savaşı'na hazırlamak için Müslümanları maddi yardıma davet ettiğinde Hz. Ömer bütün parası ve malının yarısını hemen İslam ordusuna bağışlamıştı. Hazreti Ömer aynı zamanda Peygamber Efendimizin kayınpederi olma şerefine sahiptir. Kızı Hafsa daha önce Uzayfe oğlu Huneis ile evlenmiş ve Medine'ye birlikte hicret etmişlerdi. Huneis Bedir savaşında şehit olunca Hazreti Hafsa dul kalmıştı. Hazreti Peygamber Hafsa'yı nikahlayarak Hazreti Ömer'in damadı olmuştu. halifeliği döneminde halkın yoksulluğa düşmemesi ve perişanlık çekmemesi için büyük çabalar gösterdi. Onun döneminde aşırı derecede yoksulluk çeken insan kalmadığı bildirilmiştir. Bütün yaşlılara, öksüz çocuklara ve sakatlara devletten maaş bağlanmıştı. Medine'de yiyecek bulma sıkıntısı çeken ailelere her gün ücretsiz yemek dağıtılmasını sağlamıştı. Hz. Ömer bu hizmetleri yaparken... ...gücü ve kuvveti yerinde olup da çalışmayanlara çok kızardı. İş yapabilecek kadar sağlıklı bir insanın boş oturduğunu gördüğünde... ...bu adam benim gözümde değerini yitirmiştir derdi. Halkın şikayetlerini kendilerinden dinler... ...ve dertlerini çekinmeden anlatmalarını isterdi. Müslümanların sorunlarını kendi ağızlarından öğrenmek için özel zamanlar ayırmıştı. Namazlardan sonra mescidde bir süre bekler ve halkın söylemek istedikleriyle ilgilenir... ...onları dinler ve gereğini yerine getirirdi. Sadece bir yere oturup onların dertlerini anlatmasını beklemez... ...Medine'den cihat için ayrılmış olanların evlerini ziyaret eder... ailelerinin sorunlarıyla ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Hazreti Ömer İslam kanunlarını uygularken insanların soyunu, sopunu ve mevkilerini göz önüne almazdı. Bir mahkeme dolayısıyla alifedir diye kendisine ayrıcalıklı davranan kadıyı azarlamış, kanunun gereğini yerine getirmesini istemişti. Mısır valisi Amr İbnül As'ın oğlu Abdullah bir gün halktan birisini haksız yere tokatlayınca hemen duruma müdahale etmişti. Abdullah'ı ve Tokat'ı yenen adamı çağırıp babasının önünde Abdullah'a kırbaç cezası verilmesini emretmişti. Hz. Ömer zamanında valiler görevlene tayin edilirken kapıcı kullanmamaya, dertlerini anlatmak isteyen herkesi dinlemeye İpekli ve gösterişli elbise giymemeye söz verirlerdi. Valiler hakkında yapılacak şikayetleri değerlendirmek üzere de ayrıca özel bir yüksek mahkeme kurulmuştu. Hazreti Ömer valilerine bunları evrederken mütevazi bir şekilde yaşamaya kendisi de riayet Halifeliği sırasında Bizans imparatoruna elçi gönderip onu İslam'a davet etmiş ve bir süre sonra bir Bizans elçisi de kendisini ziyarete gelmişti. Bizans elçisi Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer yaşlı bir kadının evine oranıyordu. Elçi Arap padişaha nerede diye sorup Halife Ömer'i e elleri çamur içinde görünce hayretler içinde kalmıştı. Bir gün evinde çocuklarıyla sohbet ederken bir misafir geldiğini haber verdiler. Gelen bir valiydi. İçeri girip de Halife Ömer'i çocuklarla baş başa görünce şöyle dedi. Benim de kaç çocuğum var ama hiçbirisine yüz vermem. Benimle konuşmaya bile cesaret edemezler. Halife Ömer, seni şu andan itibaren valilik makamından hazır ettim. Çünkü kendi çocuklarına şefkatini esirgeyen... ...yönetimindeki diğer insanlara ve halka hiç acımaz. Hz. Ömer tayin ettiği valilere şunları öyklerdi. Sizi insanlara zorbalık yapasınız ve keyif çatasınız diye tayin etmedim. Müslümanların haklarını gözetiniz... Ve kendinizi onlardan üstün görmeyiniz. İslam adaletini bütün dünyaya tanıtan Hazreti Ömer, insanların eğitilip bilgilerini geliştirmesine büyük önem verirdi. Yeni fethedilen yerlerde İslamiyet'in öğrenilebilmesi için okullar açmış ve halkı aydınlatmak üzere birçok kere müftüler göndermişti. Mahkeme reislerine gönderdiği mektuplarda adalete dikkat etmeleri için onları uyarırdı. Onun zamanında İslam adaleti çok iyi tatbik edildi. Hz. Ömer'in döneminde İslam devletinin sınırları oldukça genişlemişti. Buna rağmen bu geniş topraklar üzerinde eşine ender rastlanan olağanüstü derecede güvenlik ve huzur içinde yaşanılan bir hayat vardı. Hz. Ömer'in bu geniş topraklar üzerinde sağladığı huzur düzeni zorbalığa ve baskıya dayanmıyordu. Hazreti Ömer'in adaleti, başta kendisinin olmak üzere İslam adaletine, bütün yöneticilerin uygun hareket etmesi, İslam'ın ilke ve hükümlerinden taviz verilmemesi, bu büyük başarıyı gerçekleştirmişti. Hazreti Ömer Şam kentine gittiğinde bazılarının onun eski elbisesinden söz ettiğini duyunca şöyle buyurmuştu. Biz İslamiyet meyiz. İzzeti ve şerefi başka bir yerde aramayız. Öğütlerinden bazıları şu Ahiret işlerinde zarar etmektense, dünya işlerinde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır. Tövbe edenlerle oturun. Onların kalbi yumuşak olur. allah Teala başkasına acımayan acımaz... Affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Allah'ım bana senin yolunda şehit olmayı nasip et. Peygamberin şehrinde ölmeyi kısmet et. Hz. Ömer'i meteden hadislerin çoğunu Hz. Ali rivayet etmiştir. Bu hadislerden bazıları şunlardır: Ömer cennet ehlinin ve İslam'ın ışığıdır. Allahü Teala gerçeği Ömer'in diline ve kalbine yerleştirmiştir. Şeytan hatta boğlu Ömer'i gördüğü zaman eybetinden korkarak. Yüz üstü yere düşer. Şu dört kişiyi ancak münafık olan kimse sevmez. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali... Büyük sahabelerden ve hayattayken cennetle müjdelenen on seçkin insandan biri olan Müslümanların üçüncü halifesi Hazreti Osman, 577 yılında Taif'te doğdu. İcretin 23. yılında Hazreti Ömer'in şehit edilmesi üzerine halife seçildi. 17 Haziran 657 yılında Sudan veya Kinane İbni Bişr adlı bir isyancı tarafından ...Medine'de şehit edildi. Hz. Osman... ...Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensuptu. Gençliği bolluk içinde geçti. Çok şık giyinirdi. Döneminin en kültürlü kişilerinden biriydi. Araplar ve çevre toplulukların... ...dilleri ve dinleri... ...sosyal hayatları hakkında geniş bilgiye sahipti. Uzun boylu, esmerce, saçı ve sakalı gürdü. Yumuşak huylu, verdiği sözde duran... ...güvenilir bir kişi olduğu için... ...halk arasında sevilir ve seyredir. Müslüman olduktan sonra... En büyük meziyetler arasında örnek derecede haya duygusu, Kur'an'ı çok okumak, mallarını Allah yolunda harcamak en başta gelenlerdir. Alifeli döneminde birçok fetih yapılmıştır. Kıbrıs Adası, Hindistan, Horasan, Maveraü'n-Nehir, Kafkasya ve Kuzey Afrika'nın bazı bölgeleri Hazreti Osman zamanında İslam topraklarına katılmıştır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, Yüce Allah tarafından insanlara elçi olarak görevlendirildiği ve halkı İslam'a davete başladığında, Hazreti Osman, 33 yaşında genç bir tüccardı. Kendisi gibi ticaretle uğraşan yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, bir gün Affanoğlu Osman'a rastladığında, onunla biraz sohbet ettikten sonra şöyle dedi. Ey Osman! Senin gibi zeki ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek yetenekte olan bir kişinin, hiç düşünmeyen, duymayan, görmeyen ve konuşmayan putlara tapması son derece üzücüdür. Biliyorsun, bir taş yığınından ibaret olan bu putların kimseye ne bir faydası ne de bir zararı dokunabilir. Osman, bu sözlerin doğruluğunu kabul ediyorum, deyince Hz. Ebu Bekir sözlerine şöyle tamamlamıştı. O zaman dinle. Evreni ve içindeki bütün varlıkları yaratan Allah, Muhammed'i peygamber olarak görevlendirmiş ve insanları doğru yola davet etmiştir. Gidip Muhammed'le görüşmek istemez misin? Peygamber Efendimiz huzuruna gelen Osman'a şöyle dedi. Allah'ın salih kullarına bağışladığı cennete yönel. Ben ...seni ve bütün insanları doğru yola çağırmak için gönderildi. Hz. Osman, Resulullah'ın İslam'a davetini hemen kabul ederek... ...şehadet kelimesini söyledi. Hz. Osman'ın Müslümanlığı kabul etmesi... ...kendisi açısından tehlikeleri de göğüslemesini gerektiriyordu ailesi olan Ümeyye oğulları ile Haşim oğulları arasında öteden beri büyük bir anlaşmazlık sürüp gitmekteydi. Bu nedenle Hazret Osman'ın İslam'ı kabul ettiği haberi ailesi ve kabilesi arasında bomba gibi patladı. Amcası ona bu haberin doğru olup olmadığını sormak ihtiyacını duydu. Çünkü başkalarından duyunca inanmamıştı. Hazret Osman amcasına Müslüman olduğunu ve geri dönmeyeceğini açık açık söyledi. Amcası öfkelenerek onu iplerle bağlayıp bir odaya hapsetti. İşkence yaparak onu yeniden putlara inanmaya zorladı. Hazreti Osman direnince işkence günlerce devam etti. İşkenceler arttıkça Hazreti Osman İslam'a daha çok bağlanmıştı. Amcası sonunda ümidini kesip onu serbest bıraktı. Amcası hakemden sonra üvey babası Ukbe de Resulullah'a yaptığı eziyetleri Hazreti Osman'a dayanmıştı. Fakat Hazreti Osman sabretmeye devam etti. Resulullah'ın büyük kızı Rukiye, daha önce Ebu Lehib'in oğlu Utbe ile nişanlıydı. İslam'ın yayılması üzerine Utbe, babasının zoruyla Rukiye ile nişanını bozdu. Bunu öğrenen Hazreti Osman, Hazreti Rukiye'yi istetti ve Peygamberimiz kızını ona verdi. Böylece Hazreti Osman, Resulullah'ın damadı oldu. Hazreti Peygamber, Mekke'de müşriklerin zulüm ve işkenceleri artınca, Müslümanlara Habeşistan ülkesine hicret etmelerini tavsiye etmişti. Hazreti Osman, bu işkence ve zulmün kendisine ve eşi olan Resulullah'ın kızı Hazreti Rukiye'ye de sıçrayacağı endişesiyle Habeşistan'a hicrete karar verdi. Hazreti Osman ve eşinin hicret haberi geldiğinde Resulullah şöyle buyurdu. Onların en yakın yol arkadaşları Yüce Allah'tır. Osman, Lut'tan sonra ailesiyle birlikte Allah yolunda hicret eden ilk kişidir. Hazreti Osman Habeşistan'da bir süre kaldıktan sonra müşriklerin artık Müslümanlara kötülükte bulunmadığı şeklinde haberler duyunca Mekke'ye geri döndü. Bu haberlerin asılsız olduğunu anlayınca da bir müddet sabrettikten sonra Medine'ye hicret etti. Resulullah ve arkadaşlarının Medine'ye hicretinden sonra Müslümanlar günden güne çoğalıp kuvvetlenince müşrikler endişeye kapıldılar. Saldırıya geçip İslamiyet'i yok etmek istediler. Bunun üzerine Medine'de tüm Müslümanlar İslam devletini korumak için Bedir Savaşı'na hazırlandılar. Tam o günlerde Resulullah'ın kızı ve Hazreti Osman'ın eşi Hazreti Rukiye hastalanıp yatağa düştü. Hazreti Osman da onun tedavisiyle uğraşmak zorunda olduğu için Medine'de kaldı. Fakat bütün tedavilere rağmen ve Resulullah Medine dışındayken Hazreti Rukiye vefat etti. Hazreti Osman eşinin kefenlenip gömülmesi işiyle uğraşırken İslam ordusunun Bedir zaferi müjdesi geldi. Hazreti Osman aynı gün gönlünde matem ve sevinci birlikte duydu. Peygamber Efendimiz Bedir'den döndüğünde kızının vefatını duyunca çok üzüldü. Hz. Osman'la arasındaki bağın sona ermesini istemediği için onu diğer kızı Ümmü Gülsüm evlendirdi. Bundan dolayı Hz. Osman'a iki ışık sahibi anlamında Zinnureyn denilmiştir. Ümmü Gülsüm de hicretin dokuzuncu yılında vefat ettiğinde Hz. Peygamber şayet bir kızın daha olsaydı ''Onu da Osman'a verirdim.'' buyurarak Hz. Osman'a karşı olan sevgisini dile getirmiştir. Resulullah, Hicri 6. yılda Mekke'ye gidip umre yapmak istediğinde, Mekke müşrikleri bu isteği geri çevirdiler ve savaşa hazırlandılar. Peygamberimiz amacının sadece ibadet olduğunu bildirmek üzere Mekke'ye bir elçi göndermek istedi. Elçilik görevini Hazreti Ömer kabul etmeyince Hazreti Osman üstlendi ve Hüdebiye barışı için ilk görüşmeleri yapmak üzere Mekke'ye gitti. Müşrikler ona Resulullah'ın Kabe'yi ziyaretine izin vermeyeceklerini ama kendisi isterse tavaf edebileceğini söylediler. Hazreti Osman, Resulullah tavaf etmedikçe ben de etmem. Diyerek bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Kureyşliler, Hazreti Osman'ın Mekke'den çıkmasına bir süre izin vermediler. Fakat Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanlar, Rıdvan biatını yapıp şehit oluncaya kadar Kureyş'le savaşa yemin edince, müşrikler korkarak Hazreti Osman'ı serbest bıraktılar. Süheyl isimli temsilcilerini gönderip, Peygamberimizle ünlü Hudeybiye barışını imzaladılar. Hz. Osman, Resulullah'ın vefatından sonra birinci halife Hz. Ebu Bekir döneminde de Müslümanlara büyük hizmetlerde bulundu. Hz. Ebu Bekir döneminde İslam Devleti'nin Şura Meclisi üyesiydi. Meclisin toplantılarına katılır ve orada görüşlerini açıklayarak yönetime yardımcı olurdu. Ayrıca İslam Devleti'nin ekonomik sorunlarıyla yakından ilgilenir ve sıkıntı zamanlarında maddi yardımda bulunurdu. Bir ara Medine'de gıda maddeleri hızla tükenerek bölgede bir yokluk havası esmeye başlamıştı. Halife Hazreti Ebu Bekir, bir yandan tedbir almaya çalışırken bir yandan halka sabır tavsiye ediyordu. Birkaç gün sonra Hazreti Ebu Bekir'e sıkıntının bittiği verdiler. Hazreti Osman'ın buğday ve diğer gıda maddeleri yüklüğü yüzdevelik bir kervanı Medine'ye ulaşmıştı. Tüccarlar bu malların yüzde 40'lara kadar karla dağıtılmasını teklif etmişler, Hazreti Osman ise bütün malların Medine'nin yoksullarına sadaka olarak dağıtılacağını açıklamıştı. Hazreti Osman, Allah'ın rızasını büyük bir maddi kazanca tercih etmişti. Hazreti Osman, Hazreti Ömer döneminde de Şura Meclisi üyeliği görevini sürdürdü. Görüşlerini açıklarken... Bazen Hz. Ömer'den farklı yorumlar ve öneriler üzerinde durduğu da görülmüştür. Ancak verilen kararların uygulanmasında her zaman yardımcı olmuştur. Hazreti Ömer 645 yılında şehit edilince halife olarak yerine Hazreti Osman seçildi. Hazreti Ömer bu konuda Müslümanların arasında bölünme meydana gelmesinden endişeliydi. Bunu önlemek için henüz hayattayken halifeyi seçecek bir şura oluşturdu. Bu şurayı oluşturanlara içlerinden birine halife seçmelerini ve bunu en geç 3 gün içinde yapmalarına vasiyet etti. Altı kişilik şura şu sahabelerden oluşmaktaydı. Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Zübeyr, Hz. Talha, Hz. Sa'd bin i Vakkas ve Hz. Abdurrahman bin Avf. Daha sonra diğerleri adaylıktan çekildi ve halife adayı olarak Hz. Osmanla ile Hz. Ali kaldılar. Neticede Hz. Osman halifeliğe daha layık görüldü. Hz. Ali ve diğer sahabeler... ...tebrik ederek ona bağlılıklarını bildirdiler. Hazreti Osman halife seçildiği gün... ...mescitte yaptığı konuşmada... ...Müslümanlara şu öğütlerde bulundu. Ahiret için çok iyi hazırlanınız... Ömrünüz sürekli olarak eksilmektedir. Dikkatli olunuz, dünya hayatı ve zevkleri sizi aldatmasın. Sizden öncekilerden ve geçirdiğiniz günlerden ibret alınız. Dünyaya Allah'ın verdiği değer kadar değer veriniz. Ahiretten de nasibinizi unutmayınız. Hazreti Osman'ın halifelik dönemi üzüntü verici bir olayla başladı. Hazreti Ömer'in oğlu Ubeydullah, babasının şehit edilmesinden Medine'deki İranlıları sorumlu tutarak Sasani'lerin Müslümanlığı kabul etmiş eski komutanlarından Gürmüzan'ı öldürdü. Ubeydullah, babasını öldüren Ebu Lü'lünün İranlı bir mecusi olmasından dolayı İranlılardan şüphelenmişti. Fakat bu yanlış bir hareketti. Çünkü Hürmüzan bir Müslümandı. Suçlu olduğu ispatlanmadan öldürülmüştü. Bu sebeple Ubeydullah'ın katil olarak ve kısas uygulanarak idam edilmesi gerekiyordu. Hz. Osman zor bir durumda kalmıştı. Sahabelerin ileri gelenlerini topladı ve fikirlerini sordu. Bir kısmı, ''Dün babası öldürüldü, bugün kendisi öldürülürse daha büyük bir facia olacak.'' diyerek, Ubeydullah'ın idamına karşı çıktılar. Bir kısmı ise Ubeydullah'ın idam edilmesi gerektiği görüşünü savundular. Hz. Osman her iki görüşün ortasını bulan bir karar verdi. Ubeydullah adına devlet hazinesine diyeti kendisi ödedi ve onu affetti. Verilen karar İslam fıkhına uygundu. Hz. Osman halife olarak göreve başlar başlamaz valilere mektuplar gönderip onlara adaletten ayrılmamalarını hatırlattı. Valilerin halktan vergi toplayan memurlardan ibaret olmadığını, halka şefkatle davranan insanlar olmaları gerektiğini söyledi. Valileri yoksulların, yetimlerin ve gayrimüslimlerin de haklını gözetmeye çağırdı. Hazreti Osman geniş ve güçlü bir İslam devleti devralmıştı. Devletin her bölgesinde huzur ve güvenlik vardı. Cömert bir insandı. Kendi malını cömertçe dağıttığı gibi devletin gelirlerini de dağıtmakta cömert davrandı ve valilerin maaşlarını hemen iki kat artırdı. Maalesef bu uygulama sonradan bir takım dedikodulara ve dedikodularda ihtilaflara yol açtı. Fakat fetihler durmadı ve İslam Devleti'nin sınırları genişlemeye devam etti. Abdullah bin Züheyr komutasındaki ordu, Bizansların Afrika valisi Gregorius'u Trablus yakınlarında mağlup ederek Libya bölgesini fethetti. Kıbrıs adası tıpkı bugünkü gibi o dönemde de önemliydi. Şam valisi Muaviye'nin isteği üzerine hazırlanan donanma Kıbrıs'a hareket etti ve Şaban ibn Aff komutasındaki ordu adayı fethetti. Kıbrıs'a çıkan sahabeler arasında Hazreti Ebuzer Gıfari de vardı. Kıbrıs'tan sonra Rodos alındı ve 653 yılında İslam donanması 500 gemiden oluşan Bizans donanmasıyla yaptığı deniz savaşını zaferle sonuçlandırdı. İslam donanması Girit, Malta adalarını ve İstanbul'u da kuşattıysa da muvaffak olamadı. Daha sonra da Horasan, Ermenistan, Cürcan ve Taberistan fethedildi. Hz. Osman halife olarak bir yandan fetihlerle İslamiyet'i diğer milletlere ulaştırıyor, diğer yandan... İlim ve tebliğ hizmetlerini geliştiriyordu. Hz. Osman döneminde en önemli hizmetlerden biri olarak... ...Kur'an nüshaları çoğaltılıp uzak şehirlere bile gönderilmiştir. İslam'ın Kur'an'a uygun olarak öğrenilmesinde bu faaliyetin büyük yararları olmuştur. Medine'deki mescide cemaat artık sığmıyordu. Genişletilmesi gerekiyordu. Hz. Osman gayet büyük bir alanı mescide dahil etti... ...ve yeniden büyük bir mescid inşa ettirdi. Hz. Osman'ın 12 yıllık halifelik döneminin ilk 6 yılı... ...İslam ümmeti için refah ve yükselme dönemi oldu. Hz. Ömer devrinde başlatılan fetihler devam ediyor ve herkesin hayat seviyesi iyileşiyordu. Ancak kısa zamanda çok genişleyen devletin her tarafında asayişi temin etmek gerçekten zordu. Çünkü yeni fethedilen ülkelerde henüz Müslüman olmamış topluluklar vardı. Bir kısmı yeni Müslüman olduğundan İslam'ı anlamak ve yaşamakta cehaletten dolayı sık sık hatalara düşüyorlardı. Ayrıca Hz. Osman akrabalarına iyilik yapmayı çok sever, onlara her türlü yardımı yapardı. Daha iyi itaat ederler düşüncesiyle devletin önemli mevkilerine kendi ailesinden olanları Emevileri getirmişti. Bu durum halk arasında zamanla dedikodu ve huzursuzluk konusu oldu. Bunun dışında refahın yükselmesiyle bazı amirler ve özellikle valiler aşırı derecede gösterişli yaşamaya başlamışlardı. Buysa yönetime muhalif olanların fitne çıkarmasını kolaylaştırıyordu. Zamanla Hazreti Osman'ın idaresinden hoşnut olmayanların sayısı çoğaldı ve halifenin yaşlılığından istifade ederek ortalığı iyice karıştırdılar. İcretin 35. yılında 657 Mısır'dan yüzlerce isyancı Hac bahanesiyle Medine'ye geldi. Aynı şekilde Küfe ve Basra'dan iki ayrı grup isyancı daha şehre girdi. Bu gelenler güya yönetimi düzeltmek ve bazı valilerin görevden alınmasını istiyorlardı. Ama İslam'a hiç uymayan zorbalıklar yaparak sadece anarşi ve huzursuzluk çıkarmak istedikleri anlaşıldı. Bu isyancıların Hazreti Osman'a bir kötülükte bulunmaması için Hazreti Ali, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir büyük çabalar sarf ettiler. Ancak isyancılar zalimce davranışlar sergilediler. Önce mescitte namaz kılarken Hazreti Osman'ı taşlarla yaradırdılar. Daha sonra da evini kuşatıp içeriye su bile verilmesini yasakladılar. En sonunda eve girip Kur'an okumakta olan yaşlı halife Hazreti Osman'ı Zalimce hançerleyerek şehit ettiler. Hazreti Osman'ı vuran katilin adı bir rivayete göre Sudan, bir başka rivayete göre Kinane bin Bishr'di. Hazreti Osman... Hazreti Ali ve Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza gibi savaşçı bir zat değildi. Ancak o da Allah yolunda savaştan geri kalmamış, mazereti olduğu için katılamadığı Bedir dışındaki bütün gazvelere katılmıştır. Şüphesiz ki Hazreti Osman'ın peygamber efendimizin en sevdiği ve yakınlık gösterdiği insanlardan birisi olması her şeyden önce ahlakının güzelliğinden ve İslam için büyük fedakarlıklar göstermiş olmasından dolayıdır. Resulullah Hazreti Osman için Osman cennette benim en yakın dostumdur ve Ya Rabbi ben Osman'dan hoşuldum sen de koşuldum Hz. Osman edep, terbiye ve hayaya büyük önem verir, çok güzel konuştuğu halde az sözde yetinir, ticaretten kazandıklarını İslam savaşçılarına ve yoksullara verir, namazlarını aceleye getirmez, sık sık oruç tutar, ilk bulduğu fırsatta Kur'an okur, yumuşak huylu, sabırlı ve cömertti. Medine'ye hicret ettikten sonra Müslümanların su sıkıntısı çektiğini görmüştü. Medine Yahudilerinden biri de sahip olduğu kuyunun suyunu satarak geçimini sağlamaktaydı. Hz. Osman bu Yahudi'den önce kuyunun yarım hakkını satın aldı. İki günde bir sıra kendi hakkına geldiğinde kuyunun suyunu Müslümanlara dağıtmaya başladı. Daha sonra kuyunun hakkını tümüyle satın aldı ve onu Müslüman halkın emrine ücretsiz olarak tahsis etti. Tebük Savaşı için, uzun yola çıkacak ordu için Resulullah Müslümanları yardıma çağırmıştı. Hz. Osman, 10 bin İslam savaşçısının tüm silah, giyecek, yiyecek ihtiyacını tek başına üstlendi. Ayrıca yine bu savaş için, gereken sayıda deve alınması için bin altın bağışladı. bir hutbesinde Müslümanlara şunları öğütlemiştir. Aziz ve celil olan Allah, size ahireti kazanmanız için dünyayı vermiştir. Geçici olanı, devamlı olana tercih etmeyiniz. Sonunda varılacak yer Allah'ın huzurudur. Allah korkusu kişiyi, O'nun azabından koruyan bir kalkandır. Ve bu korku, Allah'ın rızasını kazanmanın yoludur. Peygamber efendimizin damadı ve amcası oğlu, Müslümanların dördüncü halifesi ve sahabelerin büyüklerinden olan Hazreti Ali 600 yılında Mekke'de doğdu. 661 yılında Kufe'de şehit edildi. Allah'ın takdirine gösterdiği tam rızadan dolayı kendisine mürteza, çok cesur olmasından dolayı kerrar ve Allah'ın aslanı lakapları verilmiştir. Resulullah da Hz. Ali'ye iltifat olarak Ebu Turab, toprağın babası demişti. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri çocuklardan ilk Müslüman ve ehlibeytin Beyt'in birincisidir. Hazreti Ali, alimliği ve mücahitliği kişiliğinde en mükemmel biçimde birleştiren, tarihin en seçkin insanlarından, eşine ender rastlanan İslam önderlerinden büyük bir örnek şahsiyettir. Doğduğunda annesi kendisine Esed ve Haydar, babasıysa Haydar adını koymuştu. Peygamberimiz isminin Ali olmasını istemiş ve böylece değiştirmiştir. Geniş omuzlu ve pazuları çok kuvvetliydi. Hızlı yürürdü. Hareketlerinde çevikti. Gülen yüzü, sıcak kanlı, tavırları cana yakındı. Fazlaca öfkelenip kendisini kaybetmezdi. Nazik ve kibar davranır, zaman zaman şaka yapmaktan hoşlanırdı. Hazreti Ali'nin babası ve Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in ailesi kalabalık ve geliri azdı. Bu nedenle geçim sıkıntısı çekiyordu. O sıralarda Mekke'de kıtlık da baş gösterince Hazreti Peygamber, Diğer amcası Abbas'a şu teklifte bulundu. Ey amca! Kardeşinin çoluk çocuğu çok olmakla masrafı da çoktur. Geliri ise azdır. Ona yardımcı olalım. Aile geçimindeki yükünü hafifletelim. Her birimiz bir oğlunu yanımıza alalım. Bu teklifi Ebu Talip de kabul edince Hazreti Ali 5 yaşından itibaren peygamberimizin yanında yaşamaya başladı. ...Resulullah'ın örnek ahlakı ve terbiyesiyle yetişti. Peygamberimizden başka hiç kimsenin öğrenemeyeceği kadar çok değerli bilgiler öğrendi. Henüz on yaşındayken bir gün... Resulullah Hazreti Hatice'nin birlikte namaz kıldığını gördü. Böyle bir şeye ilk defa rastlıyordu. Namazdan sonra ''Bu nedir?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz ''Bu Yüce Allah'ın dinidir. Seni bu dine davet ederim. Yüce Allah birdir. Ortağı yoktur. Lat ve Uzza putlarını terk etmene beklerim.'' cevabını verdi. Hazreti Ali durumu babasına aktarmak ve görüşünü almak için evden çıktı. Ama hemen geri döndü ve şöyle dedi. Allah beni yaratırken babama sormadı. Şimdi onun dinini kabul etmek için mi ben babama danışacağım? Şahadet ederim ki başka hiçbir tanrı yoktur. Yalnızca Allah vardır. Sen de onun elçisisin. Hz. Ali Müslüman olduktan sonra da Peygamberimizin yanından ayrılmadı. Hz. Hatice ve Ebu Talip'le birlikte onun büyük yardımcısı oldu. Medine'ye hicrete kadar Resulullah'ın İslam'ı Kureş halkına tebliği sırasında Hz. Ali hep onunla birlikteydi. Bu amaçla düzenlenen toplantılara birlikte katılarlardı. Hazreti Ali ile Hazreti Ebu Zer bu yıllarda tanıştı. Ebu Zer Mekke'ye yakın bir köyde oturuyordu. Kardeşini zaman zaman Mekke'ye gönderir ve olan biteni ondan öğrenirdi. Bir gün kardeşi ona Mekke'de bir kişinin çıkıp insanları putları bırakmaya ve bir olan Allah'a itaat etmeye çağırdığını duyurdu. Bunun üzerine Ebu Zer kalkıp Mekke'ye gitti. İlk gün sırrını kimseye açmadı ve Kabe avlusunda yattı. İkinci günde aynı şekilde geçti. Üçüncü günse bir delikanlı gelip onu bir eve götürdü. Durumunu sordu, o da anlattı. Bunun üzerine Ebu Zer, Hazreti Peygamber'in huzuruna varıp İslam'ı kabul etti. Kendisine dinini açıklamaması tavsiye edildiği halde Müslüman olduğunu bütün şehir halkına duyurdu. Müşrikler de öfkelenerek onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Bir gün sonra yine halkın en kalabalık olduğu yerde, Müslüman olduğunu aykırdı. Yine dayak yedi. Dilimi beni insanlar? Areni Şerif'te burada söyleyeceklerim var size. Ben Kıfar kabilesinden Ebu Uzel. Diyorum ki Allah'tan başka tapılacak hiçbir ilah yoktur. Ve diyorum ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Bu sorusunu Bunun üzerine peygamber efendimiz kendisine ''Şimdi kabilenin yanına dön, seni çağırdığımızda gelirsin.'' buyurdu. Ebu Zer'in Kabe'nin yanında tanıştığı ve onu peygambere götüren genç adam Ebu Talipoğlu Ali'ydi. Peygamberliğinin ilk günlerinde Resulullah büyük güçlüklerle karşılaşıyordu. Yanında Hazreti Ali olduğu halde zaman zaman Mekke'nin dışına çıkıyor ve gizlice namaz kılıyordu. O zamanlar namaz henüz bütün Müslümanlara emredilmemişti. Peygamberimiz namaz kılarken sık sık müşriklerin saldırısına uğrar, onun yardımına ise Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali veya Hazreti Hamza koşardı. Hazreti Ali, müşriklerin Müslümanlara ekonomik baskı uyguladığı yıllarda da sürekli olarak Peygamberimizin hizmetindeydi. Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı ekonomik boykotun bittiği yıl Hz. Ali ve Hz. Peygamber sevinemediler. O yıl Hz. Ali babası Ebu Talib'i Resulullah'ta hanımı Hz. Hatice'yi toprağa verdi. <gülüyor> Mekke'de müşriklerin Müslümanlara zulüm ve eziyetleri dayanılmaz dereceye varmıştı. İslam'ın Mekke'de yayılması güçleşmişti. Bu nedenle Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in izliyle Medine'ye hicrete başladılar. Hazreti Ali, sonuna kadar Peygamberimizin yanında kaldı. Daha önce Medine'ye gitmeye teşebbüs etmedi. Hazreti Peygamber, Medine'ye hicret kararını verince, Hazreti Ali'yi yanına çağırdı. Ona, kendisinin geceliğin Mekke'den ayrılacağını ve müşriklerin onu öldürmek için kurdukları tuzağı bozmak üzere yatağında yatmasını ertesi gün emanetlere sahiplerine dağıtmasını tembihledi. Gerçekten de o gece müşrikler toplanıp peygamberimizi öldürmeye karar vermişlerdi. Her müşrik kabilesini temsil eden birer kişi toplanıp Resulullah'ın evine baskın yapıp onu yataktayken şehit edeceklerdi. Peygamberimiz bu planı vahiy aracılığıyla öğrendiği için yatağına Hazreti Ali'nin uzanmasını buyurmuştu. Hazreti Ali de hayatını Allah ve Resulü uğruna tehlikeye atmayı kabullenmişti. Müşrikler sabaha doğru eve baskın yaptıklarında karşılarında Hazreti Ali'yi görünce şaşkına döndüler. Çok öfkelendiler ama çaresiz geri dönüp peygamberimizi takibe koyuldular. Resulullah Hazreti Ebu Medine'ye doğru yola çıkarken Hazreti Ali de kendisine verilen talimatı yerine getirmeye başladı. Peygamberimize emanet edilmiş eşyaları sahiplerine teslim etti. Müzik Peygamberimizin kızlarını ve geride kalan diğer Müslüman kadınları yanına alarak, Peygamberimizin ardından Medine'ye doğru yola çıktı. Ayaklarının altı şişmiş, kanter içinde Küba denilen yerde Resulullah ve Hazreti Ebubekir'e ulaştı. Küba, Mescidinin inşaatına yardım etti. Oradan Peygamberimiz ve diğer sahabelerle birlikte Medine'ye geldi. Medine'ye geldiğinde Mescid-i Nebevi'nin yapımına yardım etti. Bu mescidi Medineli Müslümanlar, Ensar'la Mekkeli Müslümanlar, muhacirler el birliğiyle yaptılar. Mescidin çevresine Hazreti Peygamber'in evi ve başka odalar da yapılmıştı. Hz. Ali de burada yine Resulullah'ın yanında kalmaya başladı. Peygamber Efendimiz Medine'ye gelir gelmez ilk İslam devletinin kararlarını uygulamaya başladı. Önce Medine'deki Yahudilerle bir anlaşma imzaladı. Sonra Müslümanların çoğalması ve güçlenmesi için yapılması gereken faaliyetlere girişti. Bu ilk dönemde Medine'de meydana gelen çok önemli ve çok güzel bir olay, Mekkeli ve Medineli Müslümanların ikişer ikişer kardeş ilan edilmesidir. Her muhacir bir ensarla kardeş ilan edilirken Hz. Peygamber bu vesileyle Hz. Ali'ye olan sevgisine bir örnek verdi. Sen benim dünyada ve ahirette de kardeşimsin diyerek Hz. Ali'yi kendi kardeşi ilan etti. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wasallam